Metin Uyar'la Havan Sohbetleri başlıyor. Sayın dinleyiciler merhaba. Bir yeni programla daha karşınızdayım. Bugünkü konuğum Yiğit Gümrü. Yiğit hem benim çok yakın arkadaşım hem de Yetepe Üniversitesi Eczacık Fakültesinden mezun olmak üzere... ...ve kendisine inanıyorum ki ileride çok iyi yerlerde sağlık sektöründe göreceğiz. O yüzden e, onun vizyonuyla birazcık aslında bu sektöre bakış yapmak istedim bu programda. Yiğit hoş geldin. Hoş bulduk Metincim. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir programda benim e, inşallah size katkılarım da olacak. Şimdi mezun arkadaşlarımıza çok güzel bir şekilde fikirlerimizi burada sunacağız. Öncelikle 5 sene e, çok büyük emeklerle eczacılık fakültesinden mezun olunuyor ve eczacılık fakültesinden mezun olduktan sonra en büyük tereddütleri bu 5 yıllık eğitim süreci sonucunda nasıl bir iş imkanına sahip olacakları ve bu iş imkanlarında acaba istediklerini bulabileceklerini e, konusunda sıkıntı yaşıyor arkadaşlarımız. Fakat bunda hiç endişelenecek bir durum yok. Çünkü eczacılık fakültesinden mezun olan bir eczacı birçok iş alanında çalışmaya hazır durumda mezun oluyor. Fakat bu konuda ...kendini yetiştirmesi ve geliştirmesi için yüksek lisans ve doktora gibi programlara da katılması çok faydalı olacağını inanıyorum. Peki bu e, sektörde farklı farklı sektörler var dedik. Bu sektörler için okul eğitimi bizi yeteri kadar yetiştirebiliyor mu sence? Şimdi okul eğitimine geldiğimiz zaman bu genel bir eğitim. Beş sene süresi boyunca sana sadece genel eğitim verilir. Mesela genel bir farmakoloji eğitimi, ilaçlarla ilgili bilgilerin için genel bir toksikoloji eğitimi zehirlerle ilgili genel bilgi için onun yanında genel bir dermokozmatoloji eğitimi verilir. Fakat bundan sonra ve genel dünyaya baktığımızda artık alanlaşma konusuna gidilmekte. Yani bir ezarlık fakültesini bitirmiş eczacı vasfındaki biri ülkemize uzman eczacı olarak mezun olsa da bunu takkiben yüksek lisans yapabilmekte ve doktora yapabilmekte. Eğer doktorasını farmasötik ana bilimdanında yapıp eğer kozmatoloji yüksek lisansına sahip olursa biz buna kozmatoloji üstünde uzman kişi olarak bakıyoruz. Dolayısıyla ezanelerimize satılan kozmetik ürünler ve diğer birçok ürünlerde söz sahibi olması ve doğrudan hastaya ulaştırılması açısından çok önem taşıyor. Peki bu uzmanlaşmaya geçmeden eğitimin sonuna doğru uzmanlaşmayla arada kalan bir bölge var. Bu da eğitimin 5 yıla çıkmasıyla oluşturuldu. Burada işte çeşitli seçmeli derslerde uzmanlaşıcı alana yönelik dersler seçebilir ya da stajında uzmanlaşıcı alana yönelik bir staj yapabilir. Bu e, geçişi nasıl değerlendiriyorsun? 5 yıla çıkması sence de iyi oldu mu? Aslında bu mükemmel bir fikir ve e, biraz geç kalınmış bir fikir. 5 yıla geçme sürecinde ana dersler dediğimiz temel dersler 4 yıla sığdırılmış olup 5. sınıf zorunlu derslerden ayrı bir bölümü oluşturmakta. Burada neler var? Birincisi seçmeli dersler var. Bu çok önemli bir şey. Çünkü çocuk 5. sınıfa geldiği zaman hangi bölüme ilgisi olduğunu daha rahat kavrayabiliyor. 4 sene temel bir eğitim almış. Bütün derslerin temel alanlarını görmüş. Ve 5. sınıfta istediği bölümde uzmanlaşma şansı bulmuş. Çünkü 5. sınıf sonunda mezun olduğunda Türkiye'de uzman eczacı olarak mezun oluyor. Bunun yanında pratik stajlar. Ve zorunlu stajlar olmak üzere iki tip stajlarla eğitimden geçen öğrencimiz pratik stajlarda el maharetlerini ortaya koyuyor. Mesela buna örnek kozmetik alanında kendini geliştirecek bir kişinin kozmetoloji laboratuvarlarında pratik staj yapıp örneğin bir ruj imal etmesi veya bir fondöten imal etmesi gelecekte bu işi tamamen uzman bir kişi vasfı altında geliştirmesine yardımcı olacaktır. Peki şöyle sorayım. Açıkçası bu bahsettiğin şeyler bence de çok önemli. Yani zorunlu bir eğitim var ardından seçmeli dersler, stajlar falan. Ama bu yoğun eğitimin ardından bu eğitimden çıkan öğrenci istediği beklentileri bulabiliyor mu? Beklentilerini giderebiliyor mu sektörde? Şimdi sektörde beklentileri gidermek aslında eczacılık fakültelerinin yönlendirilmesiyle çok alakalı. Çünkü Hı. şöyle ki benim görüşüme göre ikinci sınıftan sonra... Bir ayrıma ihtiyaç var ikinci sınıftan sonra çocuklara hangi bölümde yürümek istediği hangi bölümde ilerlemek istediği az çok e, rehberlik servisleri tarafından yol gösterilmesi gerekir çocuklar bu bölümde kendilerine yakın olan kısımları seçmeli ve seçtikleri kısımda uzmanlaşmalıdır dolayısıyla ezarlık fakültesini bitirirken az çok bir uzmanlığa sahip ya da o fikre sahip biri olursa Sanayiye gittiği zaman sanayinin birçok bölümünde farklı farklı yerlerde çalışma imkanı bulabilecektir. Peki e, bu mesela sanayide çalışan eczacılar için de hep şu söylenir. Yani sanayiye girse bile bir eczacı uzun süreler kalamıyor. Çünkü işte eczane eczacılığının bir yerde rahatlığı hep kafasının bir tarafında duruyor. Sence bu yaklaşım doğru bir yaklaşım mı? Bu çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü biz burada eczacılık fakültesi okuyoruz. Eczane fakültesi okumuyoruz. Bu aslında toplumdan gelen bir algı. Siz bir meslek seçtiğiniz zaman e, hatta çocuk yaşlarda bazı meslekler temeldir. İşte öğretmen olacağım, doktor olacağım, eczacı olacağım. Halka öyle bir bakış açısı empoze edilmiş ki bir çocuk eczacılık fakültesinden mezun olduğu zaman eczane açmalı. Bu bir şart gibi konmuş. Halbuki bu tamamen yanlış. Eczacılık fakültesinden mezun bir eczacı birçok alanda kendini geliştirebilmesi mümkün. Ve bunun yanında çok daha eczane eczacına göre başarılı olabilmesi mümkün. Ama eczane eczacılığına kaysa da artık eskisi gibi her eczane açanın çok büyük paralar kazandığı dönemler yok değil mi? Eczane eczacılığı da aslında bir değişim, bir gelişim süreci yaşıyor şu anda. Şimdi Metincim, burada en büyük problem yığılmadan dolayı. Bir bölüme yığılma çok olursa onun kıymeti giderek azalır. Halbuki bunu çözmenin en kolay yolu... Bölümleri arttırmak. Yani bölümleri arttırmak derken eczacılık fakültesini okuyan öğrencinin temin de dediğim gibi ikinci sınıf itibariyle ne yapacağına karar vermesi. Bu çocuk sanayide mi çalışacak? Sanayide çalışacaksa hangi bölümünde çalışacak? Çünkü o, bu hocalarımız, değerli profesörlerimiz bunların hepsinin geçmişte tecrübe edinmi ve hepsi bilgi sahibi. Çocukları bir şekilde yönlendirmesi gerekir. Buradan çıkan öğrenci zaten kendi becerilerinin farkına vardığı zaman çocuk otomatikman söyleyecek ben ilaç sanayinde çalışmak istiyorum. Ben sosyal projelerde çalışmak istiyorum. Mesela bakanlıklarımız, sağlık bakanlığımızda o kadar güzel koşullar var ki bunların hepsi göz ardı ediliyor. Çünkü biz hep gözümüzle baktığımız zaman caddede eczane görürüz. Ama eczacılık mesleği ile ilgili diğer alanları göremeyiz. Aslında mesela bu bakanlıkta eczacılık dedin. Orada eczacıların olması da çok önemli değil mi? Çünkü sonuçta çıkan kararlar eczacılıkla ilgili kararlar. Ve eczaneden, eczacılıktan anlayan birinin özellikle orada bulunması ve kararlara müdahale olması gerekmez mi? Bu çok önemli bir şey. Çok doğru bir yere parmak bassın. Burada en önemli şey eczacıların mesleğine sahip çıkması. Eğer Sağlık Bakanlığı adı üstünde sağlık, doktorların, eczacıların, diş hekimlerinin el ele vererek... Burada kendilerine bir yer oluşturması çok çok önemli. Bunun dışında mesela bizim bazı gıda takviyesi dediğimiz ürünler Tarım Bakanlığı kanalıyla ülkemize geliyor. Burada da eczacıların rolü çok önemli. Çünkü sonuçta insan sağlığı ortada ve bu sağlığı biz korumakla yükümlüyüz. Bir eczane açtığımız zaman biz orada bir ticaret yapmıyoruz. Hizmet sektörüne fayda sağlıyoruz. Orada biz sağlık hizmeti veriyoruz. Bunların bilinci altında yetişen Öğrenciler bence çok daha verimli olacaklar. Bu konuya aynen senin gibi bakıyorum ama yine de eczacılığı e, ticaret yapmıyoruz diyorum ama bir anda da işletme bilgisine sahip olması gerektiğini de düşünüyorum eczacıların. Hatta bu yüzden bizim okulda yandal programları var. İşletme yandalı ve senin de e, böyle bir görüşün olduğunu biliyorum. Yani bir eczacı aynı zamanda işletme bilgisine de sahip olmalı değil mi? Bu çok önemli Metincim Çok doğru bir konuya değindin. Çünkü bir eczacı... Fakülteden mezun olduğunda dediğim gibi yelpazesi o kadar çok geniş ki bu sanayide çalıştığı zaman işletme bilgisine ihtiyaç var. Bir eczanede çalıştığı zaman işletme bilgisine ihtiyaç var. Bunun yanında mesela şu an modern eczaneler yapılıyor. Bu eczaneler mimari tasarımların hakim olduğu mimarlar tarafından çizilen eczaneler. Bu sakın yanlış anlaşılmasın ben mimarlığa hiçbir şey demiyorum ama eczacı ile birlikte karar verilmesi gereken şeylerdir bunlar. Çünkü eczacı... Sağlık sektöründe ne takım ihtiyaçlar olduğunu mimarlara göre daha iyi bilen kişilerdir. Dolayısıyla eczacıların mimari bölümde de aktif olmaları, mimarları yönlendirmeleri bence çok daha iyi olacaktır. Yani eczacılıkla birlikte yapılan bir mimari programı ile birlikte kendini geliştirebilir diyorsun değil mi? Çok daha mükemmel olur. Peki şöyle söyleyelim bir de. Erasmus programları var şimdi çok moda programlar aslında ama moda olmasının ve öğrencinin özgür bir yaşamı elde etmesinin yanı sıra dönüşün dönüşü yani onun getirileri de çok fazla oluyor. Bunları mesela sen de Macaristan'da bir dönem okudun biraz bahseder misin ne gibi sana katkıları oldu? Bana çok güzel katkıları oldu şöyle çünkü ben gittiğim zaman hep şunu aklımda tuttum ben buraya gidiyorum ben bir amaç için gidiyorum Türkiye'ye döndüğüm zaman ben buradan bir şeyler geri götürmeliyim. Vizyonumu geliştirmeliyim. Burada en önemli şey ARGE çalışması. Çünkü ülkeler kendi adına ARGE yaptıklarında çok büyük rakamlar yatırıyorlar ve ARGE'lerin geri dönüşü çok uzun yıllar alıyor. Dolayısıyla Erasmus programlarında bir harmonizasyon oluşuyor. Bu da zaten Avrupa'ya Amerika'ya baktığımız zaman bir sürü komiteler şeklinde harmonizasyon çalışmaları yapılıyor. Erasmus öğrencileri birbirinden kendi ülkelerindeki eczacılık kültürünü paylaşmaları... Ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir yapıyla kendi ülkelerine geri getirmeleri çok daha avantajlı olacaktır. Peki bu Erasmus'a gidiyor öğrenciler ya da yurt dışında okuyan Türk öğrenciler var. Bunların yurt dışında bir takım iş imkanlarına sahip olmaları için de teşvikler gerekir mi? Çünkü orada bir dönem çalışması buraya geldiğinde onun bakış açısında vizyonda bir farklılaşma illaki yaratacaktır. Aslında bu farklılaşma Türkiye için çok önemli bir şey. Çünkü bizim eksik noktalarımızı ortaya çıkarır. Bizim burada hangi eksik noktamız varsa kendi vatandaşımızın birebir tespitiyle çok daha çabuk, çok daha az maliyetli ve kendi vatandaşımız olduğu için ülkesine fayda sağlayarak çok daha iyi bir hizmet vereceğine inanıyorum. Aslında şöyle bir korku mu var acaba hani giderse gelmez bir daha Türkiye'ye falan gibi. Aslında öyle bir korku var yani bunun sebebini de tam ben anlayamıyorum ama önemli olan dediğim gibi bu teknolojiyi satın almak değil. Bu teknoloji kendi insanımızı yurt dışına yollayıp Erasmus programlarıyla olur yüksek lisans, ile yurt dışındaki görgü bilgisini alıp kendi ülkemize aktarmak. Ben bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü sağlık sektörüne harcanan paralar çok ciddi paralar ve bizim yani bunu baştan ele alıp bu kadar genç nüfusun olduğu bir ülkede anne çocuktan başlayıp iyi bir sağlık sektörü oluşturup ileriki yaşlarda ortaya çıkacak hastalıkları da ...kısmımız ve harcamaları azaltmamız... ...çok daha doğru olacağını inanıyorum. Peki şunu sorayım o zaman. Erasmus'a gitti. Yurt dışında bir dönem çalıştı. Orada bilgisini edindi ve burada... ...bir üretim yapmak istiyor ya da burada yatırım... ...yapmak istiyor Türkiye'de. Sence bunun için... ...teşvikler, yeterli mi, kalifiye eleman... E, ...sıkıntısı var mı ya da yok mu... ...nasıl değerlendiriyorsun bütün bunları? Şimdi ben bir inşallah sanayici olmak isteğiyle... E, ...duygularımı, düşüncelerimi dile getireyim. Birincisi kalifiye eleman... ...çok çok önemlidir. Çünkü ben her zaman... Ben takımına değil biz takımına inanırım. Dolayısıyla eczacıların kendilerini yetiştirirken dediğim gibi hangi dalda gelişeceklerini benimsemeleri çok önemli. Çünkü siz bir fabrika kuruyorsunuz bir kozmetik üretim tesisi kuruyorsunuz. Türkiye'de teşvikler her şey çok yeterli. Fakat organizasyon sıkıntımız var. Bir üretim tesisi açacağımız zaman evet eczacılık fakültesinden mezun arkadaşlarımız var. Fakat alanlaşma zayıf. Kozmetik üretim yapacağınız zaman kozmetik kimyası var. Kozmetiklerin toksitesi var. Bu toksitesi çok önemli. Türkiye'de belki pek üstüne durulmuyor ama ileriki zamanlarda insanlara verdiği zararlar çok çok önemli. Dolayısıyla belli bir alanlaşma olmadığı için siz üretimi kalitesini istediğiniz ölçüde tutamıyorsunuz. Dolayısıyla dünya markası oluşamıyorsunuz. Markalaşma sıkıntısı çekiyoruz. Yani senin bahsettiğin aslında üretimde uzmanlaşma eksikliği olması mı? Tabii ki de. Sadece sanayi değil, üretimde de, yapacağımız üretimde de, ilaç sanayinin yanında, kozmetik sanayide de uzmanların çalışması, kozmetin kimyasını bilmesi, gereken testlerin yapılması, hatta ve hatta bu testlerin uygulamalı yapılması, yapılan sanayinin bir bölümünü devletin teşviğiyle ya da üniversitenin teşviğiyle ayırıp Öğrencilerin oraya getirilip öğrencilerin de el maharetlerini geliştirmesi çok önemli. Ben bu konu üstünde çok hassasım. İnşallah bunu da uygulamaya koymak isterim ileride. Yani eğitimle sanayi entegrasyonu diyorsun. Tabii ki de çünkü öğrenciler bilmiyor ki okurken neyi biliyorlar? Okudukları ana bilim dallarını biliyorlar. Farmakoloji biliyorlar, toksikoloji biliyorlar, kozmetoloji biliyorlar. Yani belli şeyleri biliyorlar. Önemli olan onların yani teorik dersi verdikten sonra pratik hayatta nasıl kullanacaklarını göstermek Açıkçası bu konuyla ilgili benim birçok mezun arkadaşımla konuştuğumda e, Duyduğum şeyler şu yönde e, Fakültede öğrendiklerimiz sanayiye giden de eczane eczacısı olan da diyor ki Fakültede öğrendiklerimiz açıkçası pratik hayatta pek bir işimize yaramıyor Dolayısıyla senin bu önerin e, pratik hayatta da bir takım göstergeleri yükseltmek adına oldukça önemli bir şey Peki şunu da konuşalım Şimdi dedin ki birçok insan fakülteyi bitirdikten sonra eczane eczacısı olmak istiyor. Ama eczane eczacılığı da artık değişiyor. Yani baktığımızda artık ez, eski eczaneler yok. Eczanelerin vitrinleri değişiyor, dekorasyonları değişiyor, içerisinde yer alan ürünler değişiyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi öncelikle bu konuya bir ayrım getirmek lazım. Eczane çok önemli bir kavram ve burası bir sağlık kurumu. Dolayısıyla ben sağlık kurumu dışında satılacak ürünlere... Çok sıcak bakmıyorum fakat değişen global dünyada şöyle bir kavram var. Kişi eczaneye gittiği zaman sağlık hizmeti satın alabileceği ve sağlıkla ilgili ürünleri bulabileceği yerler olması lazım. Bugün 35 metrekare bana göre çok küçük bir rakam. Çünkü burası çok ciddi bir kurum. 35 metrekareye ne sığdırabiliriz? Yani bir eczane dediğim gibi bölgede özellikle çok önemli bir şey. İnsanların gittiği zaman ortopedik ihtiyaçları Çocuk destek ürünleri, anne ürünleri, dermokozmetik ürünler, gıda takviyeleri, bitkisel ürünler gibi çok ciddi alanlarda yatırım yapılmış bir tesistir eczane. Yani küçük gibi gözükse de çok büyük bir tesistir. Bence bunların üstünde durulması gerekir. Ve en önemlisi mesela popülasyonunu yaşadığımız çevre, o çevrede yaşıyoruz ve o çevrede eczane işletiyoruz. O çevrenin popülasyonuna göre eczane oluşturulmalı ben ona çok önem veriyorum. Popülasyondan kastın ne? Popülasyondan kastım şöyle. Şimdi bir 3500 kişi yeni yasaya göre 3500 kişiye bir eczacı düşüyor. Bu takım olayların çok daha bence önceden yapılması gerekiyordu. Çünkü eczane sayısı çoğaldıkça veya eczanelerin bir hastane karşısında yan yana yan yana gelmesiyle Ortada bir rekabet doğuşuyor. Dolayısıyla bu iş hemen ticarete taşınıyor. Sağlık kavramı ortadan çıkıyor. iş ticarete taşınıyor. Halbuki eczane eczacılığında sağlık ön planda olması lazım. Sen iyi bir hizmet, sağlık hizmeti vereceksin ki ona göre insanlar buradan mutlu olacak. Zaten bir problem sonucu sana gelmişler. Ben peki, buna çok inanıyorum Peki tam bu noktada bir şey soracağım Dedin ki ticaret değil aslında bizim sağlık hizmeti vermemiz lazım Peki bütün bunları yani bitkisel ürünleri, gıda takviyelerini, anne çocuk ürünlerini, dermokozmetikleri, aynı zamanda ilacı Bütün bunlara bir eczacının hakim olması mümkün mü sence? Şimdi mümkün değil Bunda da temin konuştuğumuz gibi alanlaşma çok önemli Belki bir eczanede bir eczacı yerine iki eczacı çalışması çok daha önemli Çünkü iki eczacı olaya çok daha hakim olabilir Sağlık çok önemli bir konudur. Dolayısıyla iş bölümü yapılırsa veya yanına aldığın kalifiye eleman sözü çok önemli. İşini iyi bilen kişiler alınırsa ezeneden çok daha fazla verim alınır sağlık alanında. Satmak kolaydır. Rafa koyarsınız satarsınız ama hizmet satamazsınız. Şu an Türkiye'deki en büyük eksik hizmet satışı. Hizmet satamadığımız için markaya sahip olamıyoruz. Biz ne zaman hizmet satarsak bunu da dünyaya kanıtlarsak o zaman markalaşırız ve yürürüz. Peki eczanelerde sence de markalaşır mı? Mutlaka markalaşır. Ben Türk halkının çok zeki ve akıllı ona inanıyorum. Gerçekten çok çalışkan bir halkız. Ee, popülasyonumuz çok iyi, nüfusumuz çok iyi. Kendimizi çeviren bir grafiğimiz var. Ee, bence çok daha iyi noktalara geliriz. Peki sana bireysel olarak sorayım. Sen de eczane açacak bir eczacı olacaksın ilk aşamada en azından. Sen kendini hangi alanda daha çok geliştirmeyi... E... İstiyorsun ya da yapıyorsun Ben şöyle bir yaklaşımda bulundum ee, Ben önce yaşayacağım bölge Yani eczanemin olacağı bölgeyi Seçerken şunu düşündüm Ben burada ne yapabilirim Ben burada ne yapabilirimden sonra ikinci sorun burada ne eksik Çünkü eksik olanı ortaya çıkartmak Zaten farkı yaratır Fark olduğunda da başarı otomatikman gelir Dolayısıyla bir yere eczane açacaksa Arkadaşlarınız mutlaka ve mutlaka Anket yaptırmalılar Bu çok basit gibi gözüküyor ama Birinci ağızdan insanlar isteklerini söylüyorlar. Zaten bir yerde bir istek, bir talep olması gerekir ki siz orada rahatça bu hizmeti sunun. Ben bu konuda çok özellikle yani ülkemizin gelişmesini istiyorum. Çünkü bakıyorum eczaneler açılıyor ama oradaki halkla çok bağdaşmayan eczaneler oluyor. Önemli olan halkla o yapının homojen olması, birleşmesi yani sıcak bir ortam olması. Peki burada mesela şimdi bir şey daha soracağım. Bu eczanelerin içerisinde halkla bağdaşması için sence örneğin daha maddi gelir düzeyi düşük bölgelerde daha düşük fiyatlı ürünlerin satılmasını veya işte hizmet kalitesinin ona göre belirlenmesini mi kastediyorsun? Ben onu kastetmiyorum ama şöyle bir şey düşünüyorum. Bu sağlık hizmeti dediğim gibi herkes tarafından alın, alınabilecek düzeyde olması lazım. Bu çok önemli. Çünkü insanın başına gelmediği zaman bazı şeyleri anlayamıyor. Dolayısıyla bölge bölge... Bunların ayrılıp e, eza depolarının yardımıyla olabilir Bakanlığımızın desteğiyle olabilir Bakanlık bu konuda çok hassas çünkü sağlık hizmetleri çok iyi ölçüde ilerliyor Hızlı bir şekilde ilerliyor Bunların e, organize olup dar gelirli bölgede daha e, eczaneye belki bir takım yardımların uygulanıp e, Bir şekilde kalkındırılması gerektiğini düşünüyorum çünkü Eczanenin değil mi? Eczanenin çünkü Türkiye tek İstanbul değil bu çok önemli bir şey yani biz güçlü olacaksak bütün Türkiye olarak güçlü olmamız lazım. Yani İstanbul'u kalkındırıp diğer illeri unutmamamız lazım diye düşünüyorum. Aslında bu dediğini ben şu açıdan da çok önemli buluyorum. Şimdi bu yeni yasayla 3500 kişiye bir eczacı düşsün dendi. Ve bakıldı ki aslında belli bölgelerde eczane, eczane sayıları çoktan 3500 kişiye bir eczaneye geçmiş durumda. Yani ama öteki tarafta da çok ciddi bir eksiklik var nüfusa göre kıyasladığımızda. Sence bunun ana sebebi daha demin bahsettiğimiz alım gücüyle mi alakalı peki bunu dengelemek için devlet mi bir şey yapmalı nasıl olacak Metin'ciğim bunun dengesi devletten olmayabilir her zaman çünkü devlet dediğimiz zaman çok büyük bir şey e, gerekir bütçe gerekir Dolayısıyla bunu birazcık eczacının eczacı rolü çok büyük yani eczacı pahalı bir ürün satmak isterse satar ama onun yerine daha ucuz bir ürün satmak isterse onu da satar. Dolayısıyla biz şu ticaret kavramını birazcık ortadan kaldırmamız lazım bu etapta. Yani etik değerlere biraz daha önem verip belki desteklenmesi gereken bölgelerin bakanlık tarafından belirlenip desteklendiği zaman zaten bir hareket ortaya çıkacak. Ama batanları batar halde bırakırsak iyi olanlara ne güzel ah daha iyi olsun dersek bu iş yürümez. Homojen bir şekilde bence olması lazım. Peki sana bir soru daha şimdi eczanelerin birçoğunun ıı, özellikle işte yan ürünler satmayanların ya da elden satış yapmayanların zor durumda olduğu söyleniyor. Bu perspektifle değerlendirirsen ilaç fiyatlarının düşmesi bir yana ilaç ithalatı ihracatı bunlar arasındaki ilişki üçgenini nasıl değerlendirirsin? Şimdi bu bir geçiş dönemi bir kere geçiş döneminde bence çok fevri olmamakta fayda var. Çünkü bakanlık olsun odalar olsun depolar olsun Türkiye'de yaşayan her insan. Sonuçta Türkiye için bir şey yapıyor. Yani ben de bir esi olarak bir eczane açsam ben Türkiye için bir şeyler yapacağım. Kendim için de yapacağım ama biz bu ülkenin vatandaşıysak bu ülkeye vergi veriyorsak biz bu ülkenin iyiliği ve kalkınması için bir şeyler yapacağız. Dolayısıyla geçiş dönemlerinde daha sakin hareket etmekte fayda var. Mutlaka yapılan hareketler e, halkın iyiliği için yapılan hareketler. Ha Doğru mudur değil midir benim bu kadar bir bilgim yok bu konuda. Üst düzey insanlar olduğu için bize pek laf söylemek düşmez diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Herkesin ilaca ulaşmam hakkı eşittir. O ilkeyi benimsersek bence çok daha doğru olur. O ilkeden yola çıkarak aslında ilaç fiyatlarının düşmesi bir anlamda iyi bir şey. Ama şu ben birazcık daha ilacın ithalatı ihracatı yönünden bakmanı istiyorum. Yani... İlaç artık ihracatı, ithalatı gibi olaylarda bir takım değişimler ortaya çıktı mı? Ülkenin kendi ilacını üretmesi gerekiyor mu? Çünkü uzun vadeli politikalarda da yine ilaç sanayinin desteklence ve Türkiye'den artık kendi ilacının üretmesi gerektiği gibi söylemler karşımıza çıkıyor. Bütün bunları nasıl yeni mezun bir eczacı olarak değerlendiriyorsun? İşte dediğim gibi burada aslında sanayicilere ben çok hak veriyorum. Çünkü bir sanayi kurmak çok maliyetli bir şey. Eğer onlar bu maliyeti göz önüne alıyorsa... Bizim eczacılık fakültesinden mezun arkadaşlar olarak onlara tam destek vermemiz gerekir. Ama dediğim gibi uzmanlaşarak yani eczacılık fakültesinden 5 sene mezun sonunda mezun olup genel bir bilgiyle karşılaşmaya gidersek onlar da çok zorlanırlar. Dolayısıyla bu sefer yurt dışından ithal eleman olayına giriliyor. Bu da hoş bir görüntü olmuyor. Peki bu uzmanlaşmayı aynı şekilde eczane eczacılığı içinde geçerli diye konuştuk. Şimdi soruyorum mesela işte sen dermokozmetik alanında diyelim ki uzmanlaştın eczanende ama de diğer yan ürünler de var. Bu konuda sence eczane teknisyenlerinin e, bilgileri ya da alacağın herhangi bir eczane eczacısının bilgisi seni veya gelen hastalarını tatmin edecek düzeyde mi Türkiye'de? Abi, Metinciğim ben her zaman sürekli eğitime inanan biriyim. Eğitim hiç bitmemeli. Ya bunun hafta sonunda olmamalı. Gerekirse eğitimler... 24 saate yakın olmalı. Eğitim her an olmalı. Dolayısıyla yanımızda çalışan arkadaşlarımızla birlikte biz her an kendimizi eğitmeliyiz. Eğitim sürekli olduğu zaman zaten birbirimizin açığını göreceğiz ve birbirimizin açığını kapattığımız zaman da başarı otomatikman gelecek. Bence teknisyenlerin bu konuda çok daha hassas olması lazım bize göre. Çünkü biz sonuçta bir eczaneyi yönetiyorsak bizim en büyük destekçilerimiz eczane teknisyenleri olması lazım. Ben buna çok inanıyorum. Eğitim konusuna ben de gerçekten çok inanıyorum. Yani bir gün eczane açarsam veya ne olursa olsun... ...atacağım yani şey ne olursa olsun... ...çalışanlarımı da kendimde... ...aynen senin dediğin gibi uyumaksızın neredeyse... ...eğitimin önemine inanıyorum. Peki, şimdi şuraya geçelim. Ee, sence bütün bu bahsettiğimiz... ...dermokozmetik kavramıyla da birlikte düşünelim... ...kozmetik değil, dermokozmetik ya da anne çocuk... ...bunların eczanede satılmasının... ...önemi nedir sence? Şu an e, Türkiye'de satış, raftan satış benim gördüğüm. Hasta içeriye girer, ürün kafasında bellidir. Bilmiyorsa bilgi alır ve raftan satın alır gider. Bu halbuki tamamen yanlış. Bunun yerine eczacının hastayı yönlendirmesi ve hastaya ihtiyacı olan ürünü satması çok daha önemlidir. Eğer bir hasta konu hakkında çok bilgili değilse zaten kulaktan dolma bir bilgiyle Diğer bir ürünü alacaktır o kafasındadır onun için gelir eczaneye Burada eczacı hastaya uygun ürünü bulup ona göre bir yönlendirme yapması gerekmektedir Hatta bu ürünler için de yine uygun dozdan söz edilebilir değil mi tabii bunların ki, da tabii toksisteleri yani bugün, söz konusu Bugün baktığımız zaman yani kozmetik ürünler o kadar rahat sürülüyor ki kozmetik ürün böyle bir şey gibi olmuş bir trend haline gelmiş ülkemizde Herkes çok rahat alabiliyor sürebiliyor halbuki bu deriden penetre olduktan sonra bir ilaç deriden emindikten sonra kullanılan bir ilaç bunun yan etkisi de var Bu yan etkinin dışında sebep olduğu bir sürü iritasyonlar var belki tetikleyici atak yapıcı başka hastalıklara neden olucu özellikleri var onun için bunlara mutlaka ve mutlaka bir çare bulunup çok daha ciddi bir şekilde ele alınması gerekir. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Dedin ki tüketici istediği gibi sürebiliyor. Bir takım yan etkileri var ama bütün bunlarla birlikte bu ürünler çok rahat piyasaya çıkıyor. Yani kontrol sistemleri Türkiye'de çok gelişmemiş ve izin aldıkları yerde Sağlık Bakanlığı değil. Bütün bunları nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Metin'ciğim ben başta da değindim. Markalaşma çok önemlidir. Sen eğer bir marka olursan, dünya genelinde de tanınırsan, senin her zaman e, klinik testler yapıp, ve bu klinik testleri dünyaya kanıtlaman gerekir. Dolayısıyla kozmetik pazarı Türkiye'de birden ve kontrolsüz büyüdüğü için bu testler ee, biraz pas geçildi. Pas geçildikten sonra aynı eczacında olduğu gibi herkes bir işin ticaret yönüne döndü. Yani bir tesis kuruldu, o testten üretim yapıldı, yurt dışına satıldı. Işte Türkiye'den ürün satıldı. Halbuki bu olmamalı. Satılan ürün şu olmalı. Türkiye'den çok iyi bir ürün satıldı. Hemen olmamakla birlikte ilerleyen yıllarda Türkiye'den çok iyi bir ürün satıldı. Bu çok iyiye biz ulaştığımız zaman zaten hakimiyet elimizde olacak. Uzun vadede dediğine katılıyorum hatta ben dediğine zaten etik olarak da katılıyorum ama sadece mantıksal ve ticari düşünen bir insanı da şu anlamda düşünmekten nasıl alıkoyacağız? Yani ben pazarlamaya da satış faaliyetlerine daha çok para ayırdığımda Güvenlik testlerine göre ya da ürünün iyileştirilmesine göre çok daha iyi ve hızlı para akışını geri dönüşünü sağlıyorum. Doğru değil mi bu? Bu şu bakımdan doğru. Ticari olarak baktığınızda doğru. Ama şirketin uzun vadeliğine baktığınızda, yabancı şirketlere baktığınızda tamamen yanlış. Yani bugün önemli olan şirketin uzun vadeli olması. Zaten markalaşma öyle oluyor. Biz de biz hemen kuralım, işletmeyi açalım... Türkiye'de nüfus da yoğun olduğu için zaten işler iyi gidecek. Gitmeme gibi bir imkanı yok. Nüfus kalabalık olduğu için tüketim olacak. Fakat önemli olan bizim tüketimimize iyi ölçüde, kaliteli ölçüde yapmamız gerekir. 10 ürün yapacağız? Yapmayalım. 5 tane yapalım ama kaliteli olanı yapalım. Bunun içinden 5 tanesinin ikisini mutlaka Avrupa'ya satalım. Avrupa'da bu konuşulsun. Kulaktan kulağa yayılsın. Önce mesela inanmasınlar. Testleri yapılsın. Klinik çalışmaları olsun. O zaman desinler ki çok ciddi bir ürün geliyor. Zaten karşı taraf telaşa düşecek o zaman. Bunlarla birlikte çok daha iyi bir şekilde sanayi gelişecek. Sanayi geliştiği zaman burada istihdam olduğunu anlayan öğrenciler zaten buraya kanalize olacak. Fakat bunu da eğitim fakültelerinin çok iyi işlemesi lazım derslerde. Peki bu dediğine ben yürekten katılıyorum ve uzun vadedeki sonucunun da çok iyi olacağına inanıyorum. Bu soruyu da şunun için sordum aslında. Hani böyle de bakılabilinir yani kısa vadeli düşünen kısa vadede para kazanmak isteyen bir insan böyle bakabilir bu noktada da eczacının önemi işte ortaya çıkıyor. Yani eczacı da her ürünü almamalı özellikle mesela benim de staj yaptığım eczanede gözlemlediğim kadarıyla yeni gelen ürünlerin güvenlik testlerinin yapılıp yapılmadığı ya da işte belirli bir deney durumunun olup olmadığı bunlar özellikle soruluyor. Biz eczacılara da bu konuda ürün alırken özellikle çok büyük sorumluluklar düşüyor değil mi? Zaten eczacının dediğim gibi o kadar önemli bir rolü var ki böyle bizim girdiğimizde fakültede eczacılık fakültesi bilirip eczane açılacak diye bir kavram yok. Orası bir sağlık kurumu. Sen bakanlığa bağlı bir kurum işletiyorsun. O kadar ciddi bir kurum. Yani orada eczacı didik didik bütün her şeyi incelemesi lazım. Saatlerce aklına yatmıyorsa almaması lazım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben bir ürün üreteceksem ya da yapacaksam kendim kullanmayacağım hiçbir ürünü yapmam. Aynı şekilde çünkü ben satmam da, o, da evet, diyorsun satmam değil mi? Evet satmam da ben o sorumluluğu alıyorum çünkü. Kaç bin kişi onu kullanacaksa ben onların sorumluluğunu alıyorum. Zaten bu çerçeveyi bu zihniyeti oturtursak Türkiye uçar. Bu kadar fazla nüfusla bu kadar çalışkan insanlarla yani çok kısa sürede aslında biz çok yol alabileceğimiz şekilde yapılabilir her şey ama bir türlü belki organize olamıyoruz. Organizasyonu sağlasak koordinasyonlar fakülteler Arası sanayi arası olursa bence çok çabuk çözülecek bir problem Bu dediğinden benim aklıma iki soru geldi O yüzden ikisini de aynı anda soracağım Birincisi aslında bu kısa vadede zaten ortaya çıkmasa da uzun vadede ortaya çıkıyor Şöyle ki yani sen güvenmediğin bir ürün işte fazla MF veriyor diye Ya da sana avantajlı diye alıyorsan Ve o ürünün bir e, büyük yan etkisi çıktığında O eczaneye de güven belli bir süre sonra o bölgede azalıyor Bu birincisi İkincisi ise şu benim eczane stajımda gözlemlediğim bir şey var. Gelen müşteriler özellikle Türk malı almak istemiyor. Yani kendileri de Türk, Türkiye'de yaşayan insanlar ama Türk malına karşı bir antipati oluşmuş. İşte bu bizim konuştuğumuz konuyla çok alakalı değil mi? Hani kısa vadede hemen alalım ama uzun vadeyi düşünmeyelim. Ya da sen diyorsun ki ben kendim kullanmayacağım bir ürünü yapmam diyorsun. Ama bunu düşünmeyerek yapılan ürünlerin bir sonucu mu sence bu? Şimdi Metin'ciğim o konu çok doğru. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi biz Cumhuriyet'in kuruluşundan bu döneme baktığımız zaman bazı hatalar olabilir, doğru şeyler olabilir. Buraya kadar gelmiş. Ama şu an eğer bayrağı biz devralacaksak, biz bir noktaya kadar taşımalıyız. Ben en iyi noktaya taşırız diye bir iddia da bulunmuyorum. Böyle hayallere de kapılmıyorum. Fakat bir noktaya kadar taşımalıyız. Nedir? İyi bir üretim. O üretimin klinik çalışmaları, bütün fazla çalışmaları ama en iyi şekilde. Yani yurt dışında, Amerika'da nasıl yapılıyorsa ülkemizde de o şekilde yapılmalı ve dünyada dediğim gibi kulaktan kulağa yayılmalı. Ben birden satılsın da demiyorum. Bunlar sonucunda bir güven oluşur. Güven öyle hemen oluşmaz. Yıllarca süreçle oluşan bir şeydir. Dolayısıyla bu güven oluştuktan sonra insanlar alır. Yapılan yanlışlar yanlış yanlışı getiriyor. Kötü bir mal üretirsen o malın adı kötü kalıyor. Dolayısıyla Türk malı olduğu için diğer Türk malları da kötü gibi bir izlenim uyandırıyor. Dolayısıyla bakanlığın burada çok önemli, çok dikkatli olması gerekir. Çok önemli kurallar koyması gerekir. Yapılan hatalar hatayı getiriyor. Peki senin yurt dışındaki deneyiminden elde ettiğin e, gözlemlerle değerlendirirsen farklar ne? Orayla bura arasında özellikle sanayi açısından soruyorum. O farklar şöyle bir kere siz bir üretim yapıyorsunuz yurt dışında sizin fabrikanızın içi neyse fabrikanın dışı, fabrikanın çevresi ve hava orası fabrikaya ait fabrikanın içi ne kadar hijyenikse dışında o kadar hijyenik tutmalısın havayı o kadar temiz tutmalısın, fabrikanın çevresine zarar vermemelisin bunlar çok önemli yani kendi kapının önünü süpürürsen zaten devlete çok yük kalmayacak ben hep bunu savunuyorum benim gördüğüm en büyük şey bu. Türkiye'de bir üretim tesisi açılıyor. Evet her şey devletten beklesin. Devlet teşvik versin. Bu mükemmel bir şey. Ama biz elimizin altına taşın altına elimizi koyalım. Biraz Peki. yorulalım. Peki o zaman buradan şu benim aklıma geldi. Türkiye'de diğer şeylerde de olduğu gibi şimdi tek bu sektörü suçlamayalım ama... ...diğer şeylerde de olduğu gibi burada da hep şekilsel mi kalıyor ya da bir şeyler anca zorunlu olduğu zaman mı yapılıyor? Biraz öyle. Biraz da her işin kolaycılığı ve çabukçuluğu var. Biz, ben onu çok seviyorum. Yani Türkiye'de yaşamaktan yani çok zevk alıyorum. Bizim toplumumuz çok enerjik bir toplum. Biz her şeyin çabuk sonucuna gitmeyi severiz. Mesela bir maç olur. Maçta hemen sonuç alınsın isteriz. Yani bir oyundan çok bol golle geçmesini severiz. Çabuk sonuç olsun. Ama sektörde gelişme böyle değil. Yavaş yavaş, ufak ufak. Yani bebek doğacak, ondan sonra emekleyecek, ondan sonra yürüyecek. Bu hep evre evre. Dolayısıyla biz ...yeni kuşaklar eğer böyle bir işe girişeceksek... ...bence bu bakış açısı altında büyümeliyiz, gelişmeliyiz. Ben öyle düşünüyorum. Peki şimdi biraz da senin e, stajına geçelim. Sen de staj yapıyorsun ve stajlar yaptın. Bütün bu stajlardaki gözlemlerini, deneyimlerini biraz aktarır mısın? Bence staj, teorik okuduğumuz derslerin... ...tamamen paralelinde olması gereken bir şey. Mesela bir farmakoloji dersi okuyorsun. Farmakoloji dersinin akabinde... Hemen eczanede ilaç stajı adı altında staj yapman gerekir. Sen bir etken maddeyi okudun. Bu etken madde niye kullanılıyor? Bu etken madde hangi ilaçlarda var? Ve bu etken madde hangi hastalık için veriliyor? Eğer çocuk bunları bilirse hemen arkasından görürse hakkında kalır. Unutmaz bir daha. Ve yaşadığı için eczanede o olayları hiç unutmaz. Ben buna çok önem verdim kendi stajlarımda. Firma stajlarımda hep aklımda, yüreğimde o var. Ben ben takımını sevmem. Hep biz takımını severim. Dolayısıyla grup çalışması nasıl yapılır? Başarıya nasıl ulaşılır? Ve başarısızlık olduğunda kriz anında ne yapılır? İnsanlar birbirine nasıl destek olur? Ben onu gördüm. Ondan da çok zevk aldım. Hatta bir yerli firmada staj yaptım. Onun için de çok gurur duyuyorum. Orada gördüm ki biz istersek bir sürü şeyi başarabiliriz. Ya ben ve benim gibi düşünen bir sürü insan var. Tek ihtiyacımız olan... Bir araya gelip güçlerimizi birleştirip ortaya bir eser çıkarmak. Peki senin bununla ilgili planların neler? Benim bununla ilgili planlarım eğer dediğim gibi baştan da bahsettim. Sanayice bir katkım olursa ya da sanayide bir görevim olursa ben mutlaka eğitim fakültelerinden öğrencilere kendi yanımda kendi stajlarını yapabilecek şekilde bir bölüm oluşturmayı düşünüyorum. Mesela kozmetik üretimi yapıyorum. O çocuk gelip orada o ruju Yapacak sıfırdan ham maddesini tanıyacak üretimine bakacak nasıl bir steril ortamda yapılıyor bunların hepsini bitirdikten sonra nasıl paketleniyor paketlenip ham maddesinden tutup eline paketi aldığı zamanki hazlı yaşayacak. Zaten biz haz yaşayamadığımız için o zevki belki tadamadığımız için teorik derslerin ağırlığında meslekten bir takım soğumalar oluyor soğuma mesleği sevmekten uzaklaştırıp paraya doğru yakınlaştırıyor bu sefer. Ticari yöne yakınlaştırıyor. Dolayısıyla okurken seversen mesleğini, mesleğine bağlanırsan başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Ben bu yönde kendilerini geliştirirlerse çok faydalı olacağına inanıyorum. Aslında bu dediğine de yürekten katılıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben de okurken e, gerçek anlamda acaba ben eczacı olmamalı mıydım diye çok kendi kendime sordum. Ama stajım esnasında ne kadar güzel bir meslek seçtiğimi anladım. Ama senin dediğini şu anki eczacılık fakültesinin müfredatlarını uygulamak çok zor. Çünkü farmakoloji aldığımız dönemde o kadar ağır bir eğitim programı var ki... ...hani bir yandan da eczaneye gideyim, etken maddeleri öğreneyim dersen... ...bu sefer diğer dersin pratiğini uygulayamayacaksın. Yani çok fazla ana ders var. ve Bunların hepsi belki senin dediğin gibi tek tek staj gerektiriyor, deneyim gerektiriyor. O yüzden de en başa döndük. Yani bu ayrım eğer başlangıçta fakültelerde yapılabilirse... ...örneğin ikinci sınıfta senin dediğin gibi alanlaşma da oluşturulabilirse o zaman herkes gerçekten kalifiye, uzmanlaşmış bir şekilde fakültelerden mezun olabilir. Metin'ciğim ben sana çok katılıyorum ve şöyle bir geriye bakıyorum. Hatta programa gelmeden de bir araştırma yaptım. Şimdi Geçmişe dönük baktığımızda bir üretim laboratuvarı olan fakültenin sayısı bugüne kıyaslandığı zaman çok az. Yani Türkiye'de bir gelişme oluyor. Fakat biz bu gelişmeyi biraz yavaş takip ediyoruz yurt dışına ve Diğer ülkelere baktığımız zaman. Dolayısıyla eğitim müfredatında bir değişiklik yapılabilir. Eğer bir şey tıkandıysa bunu zorlamanın anlamı yok. Zaten bir şeylerin yanlış gittiği belli olur o zaman. Yani biz 30 konu vereceğimize öğrenci arkadaşlarımıza 20 konu verelim. Daha açık şekilde verelim. Ama o 10 konuluk zamanı çocuk pratik yapsın. Çünkü görsel zeka çok önemli. Yani onu, eğer onu yaşarsa, onu görürse, tecrübe ederse bu yeni araba kullanan birine benzer. Kullandıkça, yaptıkça bir işi çok daha ona zaman ayırdıkça çok daha pratik hale dönüştürür. Ben onu savunuyorum. Yani ben tabii ki bizimkiler belki sadece düşünce ama ben bu düşüncede ilerlerse yurt dışından da kazandığım vizyonla diyebilirim ya da orada yaşadığım olaylarla diyebilirim. Ben Türkiye'nin çok daha iyi noktara gelebileceğine inanıyorum. Valla her açıdan e, katılmamak mümkün değil söylediklerine ama artı şöyle düşünmen de beni çok e, duygulandırdı ve gururlandırdı. Hani ben ileride sanayici olursam bu eksikleri kendi adıma tamamlamanın bir yolunu e, arayacağım diyorsun ve bunun içinde seçenekler sunuyorsun ama şu anda sen eczane açacaksın değil mi? Gelelim bu sürece şimdi birçok arkadaşımız eczane açacak veya okuyan birçok arkadaşımız da eczane açma hayali ile dolu yürekleri şimdi bu sürede. Ee, nelerle karşılaştın eczane açacağın yer olsun eczane içerisindeki dizayn olsun ya da işte hastane yakın mı işte marketlere yakın mı gibi pek çok sorular var ve değişen bir eczacılık var. Bütün bunlarla ilgili önerebileceklerin senin e, girişimlerin esnasında karşılaştığın zorluklar ya da olaylar neler oldu? Metincim önce şunu söyleyeyim ee, bir kere eczacı kardeşlerim nerede eczane açarlarsa açsınlar iş yapacaklarından endişeleri olmasın. Çünkü eczanede iş yapmak yani bu biraz bence etik kalmıyor iş yapmak kelimesi ama tamamen eczacıya bağlı. Eğer sen ilgiler yüzlü olursan işini iyi yapıyorsan ve hastalarına doğru ve direkt bilgi aktarıyorsan sen iş yaparsın. Yer seçme konusuna gelince Türkiye'de bazı parametreler var. Onlar da bence oturmuş parametreler şehir merkezinde olsun. ...çok yaya trafiği geçsin... ...nakit akışı bol olsun... ...bu biraz bana şey gibi geliyor... ...yani polyanlacılık gibi geliyor... ...çünkü sonuçta her şeyin iyisini istiyoruz... ...aman çok kalabalık olsun... ...aman vitrini geniş olsun... ...bu kadar çok iyi şey bir arada olursa... ...zaten herkes iş yapar... ...yani bu kadar iyi şeyi ben de sana vereyim... veya sen de bana ver... ...ben tık tık tık hemen yaparım... ...önemli olan az bir şeyden... ...yaratmak, çoğaltmak... O zaman zaten zevk alacak arkadaşlar. Peki bunu nasıl başaracaksın ya da başaracağız? Bunu nasıl başaracaklar? Bir kere şimdi şehir planları var. Şehir planlarına baktıkları zaman şehrin ne yöne kaydıklarını zaten az çok arkadaşlar çıkarabilirler. Çok zeki arkadaşlar bu kadar dersleri yapanlar. Bence bunları çok kolay çıkarabilirler. Yeni yerleşim bölgelerinde bölge büyürken biz de çok genç olduğumuz için biz de bölgeyle beraber büyürsek bence çok daha keyifli olur. Çünkü büyük bir bölgede biz küçük olursak biz büyüyünceye kadar bölge biraz bizi yorabilir. Bence ona dikkat etmeleri gerekir. İkincisi bir bölge belirledikten sonra bölgede ne tip insanların yaşadığını mutlaka araştırmaları lazım. Bu çok önemli. Orada yaşayan insanların ne ihtiyacı var? Burada yaşayan insanlar neyi sever? Denize gitmeyi mi severler? Yazın orada kalmayı mı severler? Ne bileyim daha çok market alışverişimi severler Çok mu alışverişi severler az mı severler Arabayla çok mu çıkıyorlar Az mı çıkıyorlar yani Bu tip şeyleri bir liste halinde önlerine koyup Bakmaları lazım Bunun dışında olan şeyler tamamen e, Olsa da olur olmasa da olur Diyeceğimiz şeyler Yani küçücük bir vitrinin var Evet vitrin küçük belki eczane kendini gösteremiyor ama Oradaki eczacı o kadar kıymetli ki Halk zaten ona geliyor Ona öyle güvenmiş ki halk ona geliyor yani burada eczacının sunacağı sağlık hizmetinin kalitesinden Kesinlikle bahsediyorsun. Kesinlikle öyle. Burada mesela ne gibi hizmetler sunabilir sence? Yani bilgisi dışında ne bileyim hani bilgiyi kesin verecek diye bakıyoruz zaten bütün eczacılarımız. Ama o bilgiyi vermenin dışında ne gibi ekstra hizmetler olabilir sence? Metincim şöyle olabilir. Dediğim gibi bölgenin analizi yapıldıktan sonra bölgede mutlaka ihtiyaçlar çıkar. Bir bölgede bir şey yoksa bir şey eksikse ve ilk onu sen getiriyorsan sen zaten... Kişinin kafasında ve ruhunda unutulmaz kavramını yer etmişindir. Dolayısıyla bununla birlikte sende, bul, sende bulacağı bir ortopedik malzeme. Geldi buldu, mutlu huzurlu sağlığına kavuştu. O ikinci alışverişinde sana gelecek. Püf nokta şu, ikinci alışverişine geldiğinde sen yanlışlıkla tüccar gibi davranıp onun kalbini kırarsan yaptığın her şeyi unut. Sen hiçbir şekilde onun kalbini kırmayacaksın. İkinci geldiğinde de hoş. Üçüncü geldiğinde ve bu böyle devam edecek. Bu bir alışkanlık haline gelecek. Yani ben para konusunun hep diyorum bunu bir plana geri itilmesi yapılan hizmetin verilmesi öbürü zaten gelecek. Yani para odaklı bakmamanın öneminden bahsediyorsun. Tabii aslında. ki çünkü o zaman zevk alamazsın. Zevk alamazsan motive olamazsın. Zaten dünya yani aslına bakıldığı zaman ömür çok kısa. Sonuçta zevk alarak bir şeylere yapmamız lazım. Biz bir emek harcadık. Bence bu ben ve arkadaşlarım harcadığımız emeğin karşını bir zevk almalıyız. Peki sen e, eczane, eczane eczacılığı deneyimi de yaşadın. Yani şu anlamda söylüyorum staj anlamında. E, zevk aldın mı yapıyorken ya da stajın esnasında? Ben stajın esnasında çok zevk aldım. Bir kere şunu gördüm. Çok istekli arkadaşlar var. Benim yaptığım yerlerde genç arkadaşlarım çok istekliydi. Onlarla birlikte çok motive oldum. İkincisi... Devamlı yeni bir şeyler öğrenmek, okulda öğrenmediğim şeyleri öğrenmek ve başımızdaki evzacıların bu şeyleri bize aktarması beni çok mutlu etti. Çünkü bu bilgi, bilginin eğer nesilden nesile aktarırsan tarihe de baktığın zaman tarih bilimine hep nesilden nesile aktarılmış. Eğer bu bilgileri de büyüklerimiz, hocalarımız, duayenlerimiz bize aktarırsa biz de bunu belki geliştirip önümüzdeki nesillere aktarırsak çok daha faydalı bir şekilde olur. Doğru bilgi aktarıldığı sürece bilgidir diye Tabii. düşünüyoruz. Peki bu bilgi de güncellenmeli ama değil mi? Yani bilgiler de çok çabuk eski artık günümüzde. Tabii ki ben mesela şey geçen gün bir konuşmada bu kentsel dönüşümden bahsediyorlar falan. Ben öyle şey dedim. Kentsel dönüşüyorsa dedim kent. O zaman dedim eczane de dönüşmeli. Yani yeni bir forma kavuşmalı. Ben e, şunu da altını çiziyorum. Kesinlikle sağlık hizmeti yapılan bir yer. Yani ben bunun çok... Üstünde duruyorum. Bundan hiçbir zaman şaşmamalı. Zaten şaşamaz. Bu bir sağlık kurumu. Ama bir dönüşüm olması lazım. Artık modernize olması lazım. Eski halinden kurtulması lazım. İnsanlar geldiği zaman zaten adı üstünde eczaneye birazcık hasta olan veya problemi olan insanlar geliyor. Dolayısıyla mesela renkler olarak orada hizmet olarak onları bizim rahatlatmak en önemli görevimiz. İlaca inanması lazım kullandığı ilaca. Aldığı ürüne inanması lazım. İnandığı zaman zaten daha çok fayda bulacak. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir dönüşüm geçirmeli. İnsanların kullanımına daha çok uygun olmalı. Mesela yaşlılar için ayak olmalı. Bu koşulsuz gerekli. Ben buna çok inanıyorum. İçi aydınlık olmalı. Yorucu olmaması lazım. Ferah olmalı ve temiz olmalı. Ben bunlara çok önem gösteriyorum. Benim için de açıkçası bütün bunlar tabii ki çok önemli ama... Hasta psikolojisini de gözeterek hasta ile iletişim ayrıca bir önem taşıyor benim için yani o iletişimi kurarken belki biraz sabırlı olmak ya da onu anlayabilmek empati yapabilmek çünkü belki karşımızda yeni kanser olduğunu öğrenmiş bir hasta var ve o an zaten yani sinirleri son derece bozuk geliyor belki karşımıza hani tabii ki bizde insanın hani sürekli full time o performansı gösteremeyebiliriz ama Hasta ile iletişim konusunda özel bir önem harcaması gerekiyor değil mi eczacıların? Metincim bu konuda o kadar haklısın ki Biz fakültede zannediyorum bir dönem psikoloji dersi aldık Ve dediğim gibi birinci ikinci sınıf temel eğitim olabilir Ama ikinci sınıftan sonra mutlaka alanlaşmaya ayrılmalı öğrenciler Psikolojiyi iyi bilmeyen Hasta psikolojisinden anlayamayan hiç kimse Karşıdaki hastaya faydalı olamaz yani bu dediğim gibi bir şey satışından çok öte bir durum. Sen sadece ilacı oradan alıp hastaya vermek gibi bir şey bu çok basit bir olay. Bu her insanın yapabileceği bir olay. Sen orada tamamen mesleki bilginle hareket ediyorsun. Psikolojisine bakıyorsun hastanın. Yüz hatlarına bakıyorsun. O hastanın gözlerinden sana ne demek istediğini anlıyorsun. Bazen söyleyemiyor sana. Utandığı bir şey oluyor. Sen onun gözlerinden anlamaya çalışıyorsun. Dolayısıyla bizim mesleğimiz aslında çok kutsal bir meslek. Doktorluk, belki diş hekimliği, eczacılık bunlar çok hasta ile iç içe olduğun, birebir yaşadığın durumlarda olan meslekler. Peki, peki bir iletişim sorusu daha. Doktor eczacı ilişkileri nasıl değerlendiriyorsun? Doktor eczacı ilişkileri Türkiye'de gelişmekte olan diye ben bir düşünüyorum. Gelişmekte şöyle çünkü doktor eczacı iletişimi sağlayacak organlar çok iyi çalışmıyor. Dolayısıyla çok iyi çalışmadığı için de doktor eczacı arasında kopukluk oluyor. Ve bunun en kısa zamanda aşılması gerekir. Çünkü ikisi de sonuçta aynı meslek çatısı altında. Aynı meslek çatısı altında olup yani bir binanın altında düşün. 2 tane daire var. Bence bunun en güzel şeyi komşuluktur. İki komşu birbirine iyi olursa. O bina her zaman mutlu olur, huzurlu olur ve güzel geçinir. Ben böyle düşünüyorum. Doğru ama ben bazen açıkçası bunu tetikleyecek şeylere de, de rast geliyorum. Örneğin bir hasta geliyor eczaneye ve hani eczacıya diyor ki işte şöyle şöyle bir şey var. O da ona bir OTC ürün, bir gıda takviyesi öneriyor. Ve ardından hasta şöyle söylüyor. Diyor ki acaba doktora danışmadan almam doğru olur mu? Şimdi eczacı da şunu düşünüyor. Ya diyor ben botanik eğitimi aldım, kognoz eğitimi aldım, fitoterapi eğitimi aldım. Şimdi hasta niye böyle bir şey soruyor? Hani diyor ki tabii ki olmaz. Diyor orada bir hani hastanın da tetiklediği, belki firmaların da tetiklediği, kimi zaman durumların, vakaların tetiklediği şeyler de olmuyor değil değil mi? Şimdi Metincim orada o kadar güzel bir şey söyledin. Hemen ben de sana cevabını veriyorum. Mesela bir kalp doktorundan gelen hasta... Doktor ama kalp doktoru. Sen eczaneye girdiği zaman hastaya kendini ne diye tanıtıyorsun? Eczacı. Şimdiki yasaya göre uzman eczacı. Fakat sen bir fitoterapi eğitimi aldıysan, fitoterapi konusunda uzmansın. Sen uzmansan, zaten sana kimsenin söyleyecek sözü kalmaz. Ben dermokozmetik, kozmetolojide uzmansam, kozmetik ürün satarsam, dermatolog bana saygı duymakta, ben de onun koyduğu teşhise saygı duymak zorundayım. Dolayısıyla ben hep baştan beri bunu söylüyorum. Artık uzmanlaşacağız. Yolu yok. Yolu yok yani uzmanlaştığımız zaman bu sefer herkesin birbirine bakış açısı farklılaşacak. Peki ben buradan hemen farklı bir yere kayacağım. Şimdi kozmetik mağazaları da açılıyor bir yandan işte marka ismi vermeyeyim ama alışveriş merkezlerinde olsun önün caddelerde olsun görüyoruz. Bu kozmetik mağazalarındaki markalardan eczanedeki kozmetik ürünlerini ya da dermokozmetik diye geçen ürünleri sence ayıran şey ne? Şimdi şöylelikle bunu bahsedersek birincisi dermatologlarla eczacıların işbirliği içinde olması kaçınılamaz. Çünkü ikisi de hastayı tedavi edecek dolayısıyla ikisi de birbirinden farklı ürünler söylerse bu hasta tedavi olmaz. Dolayısıyla televizyonlarda, radyolarda, basın organlarında eczacılarla dermatologlar, ben şimdi dermokozmatik için konuşuyorum, mutlaka ve mutlaka fikir biline varmak zorunda. Böyle olursa bunun tıbbi önemi anlaşılacak. Tıbbi önemi anlaşıldığı için de hasta çok daha inanarak kullanacak. İnancın olduğu yerde de zaten eczane dışında bir yerden gitip alma ihtiyacı duymayacak. Günümüzde de buna zaten bir eğilim var. E, eczaneye olan güvenç çok daha fazla. Zaten doğru olan da bu. Ama dediğim gibi bizde o kadar hızlı oluyor ki bazı şeyler. Mesela dermokozmetiğin eczaneye girmesi. Süre o kadar kısa ki ürün o kadar çok ki bir karmaşa var. Zaten deniz bir dalgalandı. Şimdi deniz yavaş yavaş duruluyor. Duruldukça taşlar yerine oturacak. Ve dolayısıyla çok daha bence tıbbi açıdan dermatologlarla eczacıların bir arada olduğu bir oluşum ortaya çıkacak aynı yaklaşımı ben aslında gıda takviyeleri, besin takviyelerinde de görüyorum. Dediğim bütün o dalgalanmaların oluşması ya da orada da aktar alternatifinin bulunması. Kime eczacılar buna şöyle bakıyor. Neden diyor? İşte biz aktara o, o. Pay kaptıralım diyor daha ticari bakış açısıyla ki da daha etik bakış açısıyla şöyle diyor. Biz bu konuda eğitim alıyoruz neden bilgimizi doğru bilgilendirmeyelim hastayı da aktardan gitsin belki güvenlik testi daha yapılmamış standartizasyonu olmayan ürünler alsın diyor. Yani iki perspektiften de baktığında hani iki perspektif de haklı bu aktarların alımından yani aktardan ürün alınmasından eczaneye kaydırılması konusunda ne gibi çalışmalar yapılabilir? Şimdi Metin'ciğim olaya şuradan başlamak lazım. Sen birini eğitmezsen burada bir suç arayamazsın. Dolayısıyla ortadaki halk eğitimleri çok önemlidir. Aslında mesela bakanlığın bence üstünde durması gereken en önemli şeylerden biri bu. Halk eğitim seminerleri. Halkı eğitmek. Halk bilmiyor ki. Bir ada çayı deniyor. Ada çayının binlerce çeşidi var. Bizim fakültede gördüğümüz binlerce çeşidi var. Dolayısıyla önce biz halkı eğiteceğiz. Ben aktarlar için hiçbir şey edemiyorum. Aktarlar geçmişten günümüze bugüne uzanan bir e, bitkilerin satışının yapıldığı yer. Ama eczane bilim ilimin olduğu bir yer. Deneylerin olduğu sağlık kurumu. Dolayısıyla böyle bir yerde zaten bu tip konuşmalar söz konusu olamaz. Eczaneye giren ürün çalışmaları yapılmış. insan sağlığına hiçbir zararı olmayan. FDA tarafından onaylanmış. Kurumlar tarafından... Piyasaya çıktıktan sonra takip edilen bu çok önemli. Bir aktar belli değil ki 10 kalem ürün getiriyor. 10 kalem üründen bilemez ki 9'u mu aynı 1'i farklı onu bilemez. Aynı şey şimdi ben de burada özellikle bu noktanın altını çizmek istiyorum. Biz biyofarmastik dersi alıyoruz ve burada aslında eşdeğer ilaçların bile bazen eşdeğer kabul edilen ilaçların bile biyo yararlanımlarındaki farklılıkları değil mi fark ediyoruz? Orada aktardaki bir üründe yani standartizasyon olması mümkün Olmayabilir ayrıca kullanılan maddelerin kalitesi konusunda hiçbir test veya gözlem şansı yok bununla birlikte de yine aktardan hani aldığı bilginin niteliğinde de bir sıkıntı olabilir çünkü şöyle mesela deniyor ki işte şu hastalığa şu bitkinin çayı içilsin ama ne kadar çay içilsin şimdi e, diyorlar ki mesela o verilen oranı kıyaslayabilmek için günde 15 bardak çay içmen lazım. O da zaten başka bir takım sıkıntılara yol açıyor. Mesela düşünsene birçok şey almış oluyorsun aynı zamanda 15 bardak çay içtiğinde. Yani bunu sağlayabilmek için bu vitaminlerde ya da besin takviyelerinde belli oranlar, belli miligramlardan bahsediliyor. Bütün bunların işte bizim bir şekilde eczacılar olarak halka anlatmamız, aktarmamız gerekiyor değil mi? Betincim bu konuda çok haklısın. Ee, Paraselsüs'ün güzel bir sözü var biliyorsun. En önemlisi doz. Dozu açtığın zaman zehir... Dozunda kullandığın zaman şifa Eğer şifa bulmak istiyorsak mutlaka eczanelere gitmeliyiz Uzman kişilerle bunu konuşmalıyız Onlar da eczacılar Eczacıların verdiği takviyeler doğrultusunda ilacımızı kullanmalıyız Bence en doğru en sağlıklı yolu bu Şimdi e, programın yaklaşık sonuna doğru geliyoruz O yüzden biraz böyle genel sorular soracağım Şimdi Çocukken ne olmak istersin diye falan sorarlar diye Sen eczacı mı olmak istiyorsun çocukken? Metincim ben çocukken eczacı olmak istiyormuşum. Onu da şöyle belirteyim. İlk okula başlarken kayıtlar yapılıyor ilk gün. İşte anne babalar böyle anneler giydiriyor. Babam kamerayla çekiyor. Oğlum diyor ne olmak istiyorsun? Ben eczacı olmak istiyorum demişim. Bunun görüntüleri var. Fakat şöyle bir şey. Biz ne olursak olalım. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı bir vatandaş olalım. İkincisi hangi mesleği seçmişsek seçelim. O meslekte düzgün ve doğru bir şekilde ilerleyelim. Çünkü biz düzgün ve doğru olursak zaten zevk alacağız ondan. Benim bunları söyleyebilirim. Ve bunun dışında yeni açacak arkadaşlarım hiçbir endişeye kapılmasın. Ben iyi eczacılık yapıp da pişman olanı hiç görmedim. İnşallah hayır, haklarında hayırlısı olur. Ve istedikleri her şeyi elde ederler. Güzel bir şekilde. Açıkçası şimdi senin bütün sözlerine katılmamak zaten mümkün değil. Hepsine katılıyorum ancak şunu da söyleyeyim. Kimi arkadaşlarım şimdi staja gidiyorlar Yiğit. Ondan sonra diyor ki ya eczane açmamayı düşünüyorum diyor. Belli bir süre işte şirket ya da hastane deneyeceğim diyor. Çok şaşırıyorum çünkü hani benim staj yaptığım yere de ben ne zaman staja gitsem acayip teşvik oluyorum. Hani kesin eczane açacağım falan diyorum. E, senin bu dediğin şu anlamda doğru. Yani şu an büyük bir kaygı var. Sanki eczacılık sektörü çok ciddi anlamda kötüye gidiyormuş. Eczaneler hani iflas ediyormuş falan gibi. Belki doğrudur da bir kısmı bilmiyorum ama yani... Eczacılıktaki değişimlere adapte oluyorsan işini iyi yapıyorsan işte hastaya iyi hizmet ve iyi bilgi verebiliyorsan Dediğin gibi aslında gerçekten çok güzel bir meslek Ve çok keyifli de bir meslek Çünkü hasta sana bir şey sorduğunda Sen onun bir sorunu çözebiliyorsan Onun yüzündeki o gülümsemeyi hissedebiliyorsan değil mi? Bunların verdiği o enerji o motivasyon da Herhalde çok az meslekte vardır Bu inanılmaz güzel bir nokta Senin söylediğin bu nokta Ben hep onu diyorum Biz 80 milyonluk bir ülkeyiz hiç korkuları olmasın. Allah hepimizin sağlığını daim etsin ama mutlaka sağlık ihtiyaçları olacaktır. Sağlık ihtiyaçları da doktorlar ve eczacılar tarafından çözülecektir. Her açtıkları bölgede çok da iyi eczacılar oldukları için çok da başarılı olacaklardır. Bundan hiç şüpheleri olmasın. Fakat burada kendi ağızlarıyla da söylüyorlar. Acaba firmamı acaba hastane mi bu zaten olması gereken bir şey. Bir yerde ne kadar yığılma olursa değeri o kadar düşer. Biz bunu alanlaşarak hastanelere, firmalara, üretime, sanayiye ayrılmamız lazım. Ama hep el ele olacağız ki bir birlik sağlayacağız. Dolayısıyla mesleğimizi çok iyi noktada taşıyacağız. Peki sana bir soru. Şimdi son dönemde inanılmaz derecede eczacı fakültelerinde bir artış söz konusu ve bunların da belli bir sene süre sonra ciddi mezunları olacak. Bu sence e, sektörde daha da bir daralma yaratır mı yoksa tam aksine e, tam tersi sanayi sektöründe eczacılar artar, hastane eczacıları artar diye mi bakıyorsun? Eczaneler, e, eczaneler için bir şey diyemeyeceğim. Eğer bu şekilde yığılma olmaya devam ederse ama bence fakültelerin açılması önemli. Neden önemli? Fakülteler açıldıkça yığılmayı gören öğrenciler başka yöne kaymak zorunda kalacaklar. İster istemez bu bir doğa kuralı. Kaydıkları zaman sanayide çalışan, hastanede çalışan, firmada çalışan kalifiye eleman sayısı artacak. Bugün hep eczane eczacı iyi gösterildiği için zaten insanlar çok çalışmak istemiyor. Dolayısıyla orada bir şişme olduğu zaman insanlar hep kayacak. İnşallah ilerleyen senelerde sanayide, Firmalarda çok iyi eczacılar göreceğiz. Zaten o zaman bu kimyager eczacı tartışması falan hep son bulacak. Ve biz hak ettiğimiz yerde, hak ettiğimiz bölümlerde iş imkanlarını sağlayacağız. Konuşmaların için çok teşekkür ediyorum. Açıkçası seni niye konuk almayı özellikle istediğimi söyleyeyim. Çünkü sen eğitim süresince kendini geliştiren olabildiğince açık vizyonlu olan bir insan olarak e, kalmaya çalıştım ve bunu da hala devam ettiriyorsun. Bu yüzden hani biraz örnek olsun istediğim için e, sen de geldiğin için çok teşekkür ederim. Senin son olarak eklemek istediğim bir şey var Metin mı? Metincim her şey için çok teşekkür ederim. Senin bu nazik davetin ve bu kadar bu konular üzerine hassasça yaklaşımın beni çok mutlu etti. İnşallah el ele verip bütün meslektaşlarımızla birlikte mesleğimizi en iyi noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. İnşallah ben de katılıyorum bütün söylediklerine. Sayın dinleyicilerimiz bugün de umarım sizler için keyifli bir program olmuştur. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Metin Uyar'la Havan Sohbetleri sona erdi. <gülüyor>